6 yaşında ailesinin 3. ve son çocuğuymuş. Annesi öğretmen, babası da akademisyenmiş. Emir küçüklüğünden beri sessiz, sakin bir çocukmuş. Bebekliğinde bile annesi onu emzirdikten sonra beşiğine yatırır ve saatlerce kendi halinde beşikte yatarmış. Sakin bir bebekmiş. Annesi Selvi Hanım, Emir'i el üzerinde tutar, bir dediğini iki etmez hiç hayır demezmiş, dışarıda ve evde onu gözünden sakınırmış. Emir evde abisiyle veya ablasıyla herhangi bir sorun yaşadığında ve kavga ettiklerinde hemen ağlar, annesine koşarmış. Selvi hanım da Emir'in abisi ve ablasına kızar, Emir'i hep korurmuş. Kreşe başlayana kadar pek arkadaşı olmamış. Annesi Emir'in durumuna üzüldüğü için onu daha çok korumaya başlamış. Komşularını çocuklarıyla oynarken hep kenarda kıyıda duran Emir'i oyuna sokmak için uğraşır, hadi biraz da Emir'le oynayın dermiş. Kreşte de sesi pek çıkmayan Emir, öğretmeni soru sorduğunda hep sessiz kalırmış. Oyun gruplarında sınıf arkadaşları tarafından pek istenmezmiş. Çünkü oyunlar sırasında emir çabucacık küser ve ağlarmış. Evet bakalım bugün uzmanımız emir gibi çocuklar için neler tavsiye edecek. Adım adım insan başlıyor. Efendim herkese merhabalar, muhabbetler dileyerek bir adım adım insanla bizler geldik, evlerinize konuk olduk. Sizler de ekranlarınızın karşısına hoş geldiniz diyelim. Ve bugün çok güzel bir konuyla birlikteyiz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz, her birimiz. Ve her evde muhakkak bir evlat var. E, ve 0-6 yaş dönemindeki özgüven gelişiminin önemine vurgu yapacağımız bir konu bugün. Ve bugün bize eşlik edecek uzmanımızı takdim etmek istiyorum. İbni Haldun Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi. Burcu Uysal hocamız buradalar. Hoş geldiniz hocam. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim Tuba Hanım. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizlerdeyiz. Sizi gördük. Daha iyi olduk hocam. Tabii. Ve güzel bir konu. Evet. Ee, işin hem mutfağındasınız, hem sahasındasınız, hem de akademisindesiniz. Evet. O yüzden sizden çok faydalanacak bugün izleyenlerimiz diye düşünüyorum. Evet. Hemen programa e, böyle girmeden e, istiyorum ki sizler eminim bu konuda bizlere yazacaksınız. Sorularınız vardır, sıkıntılarınız vardır. Çocuk yetiştiren ebeveynleri ekran başındaysa şu an lütfen bize şurada gördüğünüz Instagram hesabından... DM olarak da yorum olarak da mesaj yoluyla da sorularınızı iletebilirsiniz. Özgüven sorunu yaşadığını düşünüyorsanız çocuğunuzun lütfen bizlere yazın. Yaş önemli, cinsiyet önemli bunları da ekleyin sorunuza diyorum. Ve hemen başlamak istiyorum hocam heyecanla. Evet vakamız emir hı hı. ama ben öncelikle şu önemli sorudan başlamak istiyorum. Ben buraya gelirken hocam böyle küçük Instagram'da bir video attım. Hı hı. Özgüven'in gelişimine dair böyle bir e, spoiler denir ya evet. öyle bir şey verdim. Fakat e, şöyle bir soru geliyor hep. İşte e, yaşı geçti 19, hı. 18, 20, 15. E, biz şimdi 0-6 yaşı kaçırdık. Ne yapacağız? E, nasıl, ne yapacağız? E, bu özgüven... Gelişmez mi? Hı. O zaman kaçırdık mı? diye telaş edenler var. İşte onlar da beklesin. Sadece 0-6 yaş dönemini konuşmayacağız. Çocuklarda özgüven gelişimi ne zaman başlar Hı. sorusuyla başlayalım hocam. Tamam. Sonra emiri ve aile dinamiklerini bir Hı. değerlendirelim. Buyurun. Olur. Evet şimdi e, baktığımız zaman aslında özgüven gelişimi dediğiniz gibi 0 yaşta başlıyor. Hani o ilk bebeğin dünyaya gelmesi, dünyayı tanımaya e, başlaması ihtiyaçlarının giderildiği kadarıyla Dünyayı güvenli bir yer olarak algılamaya başlıyor. Hani hep e, konusu geçer işte bağlanma, e, sağlıklı bir bağlanma geliştirebilirse çocuk aslında güvenli bir bağlanma oluşturmuş olur ve e, kendine güveni de aslında ilk temelleri, kendine güvenmesinin ilk temelleri de bu dönemde atılır. Ta bebeklikten yani. O e, sağlıklı bağlanmanın gelişmesi demek aslında çocuğun e, bedensel ve ruhsal ihtiyaçlarının karşılanması ve çocuğa şu mesajın verilmesi. Sen kıymetlisin. Bak bir ihtiyacın olduğu zaman işte senin ihtiyacını karşılayacak. Ee, anne demiyoruz da hani bakım veren diyoruz. Bazen anne olmayabiliyor. Bir bakım verenin var. Dünya aslında tabii ki hani e, hep anlatılır ya doğum psikologlarının özellikle hani çok çalıştığı bir konudur. Bebekler için aslında dünya karmaşık bir yer. Hani bilinmeyen bir yer. Anne karnındaki o sarıp sarmalanmış, güven, güvenilir yerden çıkmak. Apa ayrı işte farklı farklı değişkenlerin olduğu soğuk gürültülü değişik bir yere gidilir ama orada çocuk annes tarafından bakım vereni tarafından sarıp sarmalandıkça ihtiyaçları giderildikçe ben kıymetliyim dünya güvenilir bir yer ve ihtiyaçlarım giderilecek dedikçe o zaman özgüvenin temelleri zaten atılmış olur. Yani tabii aslında özgüvenin temelleri belki hamilelikte, belki e, hamilelik öncesinde de başlıyor. Çünkü şunu da biliyoruz biz bugün. Genetiğin hani e, etkili olmadığı hiçbir yer yok. Hani mizacı özelliklerle de bazen e, çocukların özgüvenlerinin gelişimleri eee bazı mizah özellikleriyle şekillenmiş oluyor. Belki onları da ilerleyen zamanda hani dile getiririz. Ama gelişimsel olarak baktığımızda güvenli bir bağlanmayı oluşturabilen bir bebek sonrasında ne yapıyor? İşte annesiyle hani o simbiyotik ilişki diyoruz, annesiyle kendini tek algılıyor. Sonra yavaş yavaş anneden uzaklaşmaya, otonomi, özellik kazanmaya çalışıyor. Yani başarı duygusunu ihtiyaç duyuyor gelişimsel olarak o ilk hareketlenmeye başladığında işte etrafı keşfetmeye çalıştığında çocuk o başarı duygusu elinden alınmadığı zaman aslında özellik kazanmaya başladığı zaman özgüven konusunda da bayağı bir yol almış oluyor öyle düşünebiliriz. Ee, ve bu noktada hani anne babaların belki o ilk çocukluk dönemindeki çocuğunu e, her şeye el atmaya çalışan, yeni şeyleri keşfetmeye çalışan, AVM'lerde elini bırakıp annesinin koşturan o çocukların o hallerine tabii ki çok zorlanıyoruz anneler olarak ya da bakım verenler olarak ama bir taraftan da Hani güvenli alanlarda biraz daha o çocuğun ha bak ben başardım, ben gittim ve geldim, tek başına yaptım. İşte tek başına şunu kaldırdım, tek başına mutfakta bir şeyler yapmak isterler falan. Yani azıcık o başarı duygusunu tatmasına, anneden bağımsız hareket etmesine olanak sağlamak gerekir. Ee, neler evet. yapacağımızı söyleyeceğiz hocam daha evet. detaylarıyla. Evet. Şimdi o zaman yani diyoruz ki biz şu da önemli, anne karnı yani beklenen, istenen, arzulanan bir bebek duygusu annede hamilelikte varsa işte bu da aynen serotoninle dopaminle çocuğa geçiyor. Kesinlikle. Burada özgüvenin hücreleri başlıyor evet, diyebilir miyiz evet, hocam? Kesinlikle. Ve ardından bebek dünyaya geldiği zaman eğer lohusalık dönemi daha az seviyede sıkıntıyla geçerse de bu da önemli. Çünkü hı hı. eğer ihmal edilmiş bir kadınsa lohusalık döneminde eşi tarafından kayınvalidesi kendi ailesi tarafından e, gerçekten duygusal anlamda ve sosyal hı hı. anlamda desteklenmemişse bu kadının hı hı. E, tabii ki kaygılı bakacak. Depresi yani bakacak dünyaya. Hmm. Niye doğurdum ben bunun? Hmm. Yani niye kıymetli değilim? Neden görülmüyorum diye hisseden bir anne bu duygularla emzirdiği çocuğa özgüven hücrelerini verebilir mi? Bu tabi bu buradan başlıyor. Yok, yok, yok. Şimdi bu da önemli. Annenin kendine güven, güvenli tutumu, duruşu bile e, etken. Hmm. Fakat biz şunu biliyoruz. O, Güvenli duruş çok fazla kendinden emin anneler de fazla kontrolcü olursa hı. orada da özgüvensizlik. Başka bir, de, problem, başka bir problem. Yani o kadar dengeler evet. o kadar hassas ki tahdire valide gibi e, detaylarını vereceğiz. Ben çok heyecanlıyım farkında mısınız <gülüyor> konuyu çok seviyorum çünkü. Bir evet, bir kendi oğlumla da bunu yaşadığım için gözlemlediğim için evet, e, görüyorum. Peki biz emiri değerlendirsek hı hı. E, emirin annesinin tutumu. Evet. Ee, ablaları, ablası ve abisiyle iletişim var kreşte hmm. sorunlu birçok hmm. noktada sorunlu komşu evet. çocuklarıyla bilek oğlumla oynayın diyen bir anne var <gülüyor> Nasıl arka planda yani? iş çeviren bir anne <gülüyor> <gülüyor> evet nereler düzelecek hocam evet. yani şimdi e, kardeş sıralaması da belki burada önemli bir faktör hani e, iki çocuğu olan bir anne olarak ikinci evladım dünyaya geldiğinde diyorum ki yazık ya yavrum minicikmiş birinci oğlum ama bana kocaman geldi ama ne oluyor? İkinci çocuk da evin küçüğü de hiç büyümüyor ya. Emir de biraz evin küçüğü. O eminim daha çok korunuyor. Hı hı. Hani Çünkü anne babalar birazcık yaş ilerleyince de sanki daha çok bir şeylerin tadına varıyorlar. Belki daha çok annelik anlamında e, hisleri daha yoğunlaşıp daha çok korumacı bir hal alabiliyorlar. Burada Emir evin e, kazandibi, Emir evin artık en küçük, e, en tatlı onların gözündeki ve en çok korunmaya muhtaç olan çocuğu. E, tabii ki e, Emir'in fıtratı da muhtemelen buna e, müsait. birazcık müsait. Hani mizacı özelliklerinden kaynaklanan da bir durum var muhtemelen. Ama ailede e, fazlasıyla böyle anne de her şeyi yapmaya çalışınca Emir'in e, önünü açmak yerine hani helikopter anne babalık e, hani fazlasıyla böyle o bir Müdahaleci. olay var. Direkt müdahale falan komşu çocuklarını ayarlamaya çalışmak işte onunla oynayın hadi falan. Hani tabii ki bu ufak rütuşları hiç yapmayalım da demiyoruz. Hı hı. Bazen çocuk çok zorlandığı zaman belki hani araya girmek, ufak ufak arkadaşlıkları kaynaştırmaya çalışmak ama belki daha doğal bir şekilde. Hı hı. Hadi onunla da oynayın gibi değil. Belki aa Emir ister misin? Bak şöyle bir oyuncağın vardı. Arkadaşlarının ilgisini çeker mi? Hani daha doğal bir şekilde. Gerçekten e, spontane bir fikir veriyormuş gibi çünkü çocuk onu anlıyor yani kaç yaşında olursa olsun A, annem bak annemin sayesinde çünkü Emir muhtemelen e, annesinin yardımı olmadan hiçbir şey yapamayacağını düşünmeye başlıyor bayağı bir her şey önüne hazır sunulduğu için çabalamasına gerek kalmıyor. E bu durumda tabii ki özgüven noktasında çocuğun o gelişim basamaklarında ihtiyacı olan e, özellik kazanması, kendi tecrübelerini hata da yapsa hatalarını e, yaşaması için yani bu sürecin bu şekilde yaşanması gerekiyor ama anne bunu engellemiş oluyor maalesef normal gelişimsel sürece. Evet, buradaki önemli mesele tabii ki hayır denmeyen bir çocuk kreşte oyunda Hı. istediklerini elde edemediğinde evet. e, rol dağılımında istediği rolü alamadığında küsüp Hı. ağlayan bir çocuk. Neden? Çünkü anne evde hayır ona dokunamazsın. Hayır Hı -hı. bu değil ama şununla oynayabilirsin. Hı -hı. Şeklinde yönlendirme yerine evet. tabii ki oynayabilirsin. ama ağlama tamam üzülme diye korumacı bir yaklaşım. Evet. Şimdi hayır demek çok önemli bir şey. Kesinlikle. Nerede nasıl ve ne zaman hayır dediğimiz Hı -hı. anneler olarak değil mi? Hı -hı. E, hayır dediğimizde çocuğumuzun özgüvenini batırmıyoruz. Bunu mu fark etmek gerekiyor? Kesinlikle. Aslında hayır dediğimizde ama buna rağmen onu sevmeye, onu takdir etmeye, onunla duygusal ve tensel temasımızı Hı -hı. koruduğumuzda çocuk hayır denmesini kendisiyle ilişkili olmadığını evet. istediği nesneyle ya da hmm. aktiviteyle ilgili olduğunu anlayabilir kesinlikle, mi hocam? Kesinlikle. Yani çocuğa aslında diyoruz ki bak sınırlarım var. Hani oyunda da aslında kurallar var değil hmm. mi? Hani en baştan çocukla oyun oynarken gerçek kim anne babalar oyunda o kazansın diye hep uğraşıyorlar. Hani ona yenilgiyi tatma hissini de elinden alıyorlar. O da ayrı bir mesele. Ama e, yani buradaki e, şeyde kısımda e, Konuyu getireceğim yer. Başarısızlık hissini vermiyorlar. anneler Ben evet. şunu sordum ya, hocam tekrar hatırlatayım. Ee, hayır diyebilme sınırları var dedik. Evet. Sınırları. Ha. Kuralları, Kurallar. kuralları. Evet. oyuna gidince daha evet. da. Oyunun kurallarının olduğu gibi aslında hani çocuk sınırlı bir dünyada sınırları olan bir dünyada kendini daha güvende hisseder aslında. Çünkü hani öbür türlü çok karmaşıktır. Evet. Yani karman çorman ya ne yapabilirim e bunu da deneyeyim o zaman hani şunu da mı yapayım falan gibi de düşünebilir. Oysa ki e, bak nasıl oyunda kurallar varsa burada da şunu yapabilirsin ama bunu yapamazsın gibi çok net. Aslında çocuk tabii ki her defasında çok kolay bir şekilde bunu kabul etmez. Hani ha tamam kural böyleymiş de, demez. Kimi çocukların da mizacı gereği hani biraz daha zorlarlar belki sınırları. E, hayırı biraz diretirler ama eninde sonunda öğrenirler. Tabii ki o çocuğun yapılmış bir hakaret değilse, hani çocuğa özel bir durum değilse ve çocuk sevgi görüyorsa, çok kritik bir hususa değindiniz. Hani o sevgiyi alacağını biliyorsa zaten ben kıymetliyim ama bunu yapmam burada uygun değil mesajını alacaktır ki bu çok sağlıklı bir mesajdır. Hani baktığımızda aslında buradaki ebeveynlik tutumu da hani en ideal olan Baumrind'in ebeveynlik tutumlarından hatırlarsak demokratik ebeveynlik tutumu tam da bunu söylüyor aslında. Hani çocuğa o sıcaklığı vermek, onu sevmek ama bir tarafıyla da sınırları olduğunu göstermek, işte bunu yapamazsın kurallar koymak net bir şekilde neyin nereye uygun olup olmadığını belirlemek aslında çocuğun gelişimi için. Özgüven gelişimi içinde, her şey içinde, dünyaya daha sonra uyum sağlayabilmesi için de çok önemli olan hususlar. Hı. Ama tabii ki bazen kıyamıyoruz değil mi evet, onlara? Bazen kıyamıyoruz. <gülüyor> Peki hocam, Emir'in annesi nitekim hani acaba bunun farkında olup da gelmiş olsa, Emir'in annesinin bu tutumları, bu korumacı tavırları nasıl dönüştürülebilir? Nelerle başlanabilir? Hı. Yani... E... Belki hani psikoloğa gelse gibi mi düşünüyoruz? Hı hı, evet şimdi. size gelse. Geldi bize danıştı. Yani bir defa e, hangi duygularla bunu yaptığını öncelikle hani bir orada e, onu bir onaylıyoruz. Hani biliyoruz çünkü gerçekten de anneliğin de ne demek olduğunu biliyoruz. E, biliyorum hani bunu koruyarak yapıyorsun ya da hangi amaçla yapıyorsun tamam. Peki e, Emir daha sonra hayatın zorluklarına karşı nasıl hazırlanabilir? Hani birazcık daha da bir dille. Onu hayatın zorluklarını hazırlamak için anne baba olarak size düşen nedir? Hani e, Emir her şeye evet e, denirse, hani onun her yaptığını yapmak istiyorsunuz, onu yüzmek istemiyorsunuz biliyorum ama o zaman Emir kendini nasıl hissediyor ya da dışarıya karşı e, uyumunu bu durum etkiliyor mu? Hani her istediği olan bir çocuk belki de Emir üzerinden de değil bazen de hani olayı metaforlaştırıyoruz işte Belki e, hayatın zorluklarını hazırlamak için hani ne yapabilir başka anne babalar gibi e, uzun uzun aslında bir konuşmak, sürü süreçler sohbeti. konuşmak, sohbeti. Orada aslında annenin de bunu neden yaptığı belki annenin kendi ihtiyaçları var duygusu olarak bunu tatmin ediyor. Anne öyle onu da bir değil tespit mi? etmek İyi lazım. anne olabilme duygusuyla belki yapıyor bunu Hı. süper anne, Kesinlikle. iyi anne gibi değil mi? Peki evet. e, burada kreşte. Hı. Öğretmeni artık ee, bir de hani çocuk parmak kaldırmıyor bildiği şeyleri söylemiyor. Hı. Bazen e, velilerden öğre, e, duyuyoruz, öğretmenlerden de duyuyoruz. Bildiğini biliyorum ama sınıfta kaldırmıyor elini. Eee Anne ben soru sordu ama biliyordum ama kaldırmadım elime geliyor anneye bunu söylüyor haber veriyor ama de evet. konuşmuyor. Ee, tabii Emir'in de sanki böyle bir gelecek de bekliyor henüz kreşte başlamış. Evet. Burada çocuk için neler yapılabilir yani Emir'i dönüştürmek adına, Emir'i daha böyle dışa dönük bir hale getirmek, e, hatalarıyla yanlışlarıyla doğrularıyla kendisiyle barışabilerek Hı. gitmesi. Evet ya bir anda aslında bunun e, hani bu zor bir şey mesela küçük bir çocukla bunu çalışmak oyun terapisi gerekecektir. Kendi duygularını ifade etmesine, öncelikle Emir hangi kaygıyla hani bundan çekiniyor? Ee, i̇şte başkalarının kızmasından mı çekiliyor? Yani bir defa Emir belki de çekingen bir çocuk mu? Hani yapısal olarak da e, gerçekten çekingenlik birazcık daha sosyal fobiyi hatırlatıyor bana bazen işte içe dönük insanlarla çekingen gibi de hani Hı. düşünülebiliyorlar. Bunları da ayırt etmek gerekiyor. Hı. Yapısal olarak içe dönük mü? İçe dönükse orada hani kendisini ifade ederse ancak öğretmeniyle işte cevap verirse söz alırsa o zaman öğretmeninin onun bir şekilde o soruları bilebileceğini hani o şekilde ancak kendini ifade edebileceğini yoksa konuşmazsa öğretmeninin onun zihninden geçenleri bilemeyeceğini belki çalıştığınızda sen okudun, anladın. Hani Emir ileride okul sürecine geldikten sonra... Ama sen bunu söylemediğin zaman başkaları bilemeyecekler ve sen aslında biliyorken bilmiyor gibi olacaksın. Hani ne olur? Emir'in zihnindeki o senaryoları parmak belki. Ha, parmak Oluşursan kaldırırsan ne olur? Parmak kaldırırsan ne olur? Belki hayalini evet. de canlandırırsın. İşte bana gülerler. Ya bilemezsem ya hatırlayamazsam. Ya yanlış olursa. Ya yanlış söylersem. İşte buradaki şemaları, oradaki o bilişleri yakalamaya çalışıp belki Emir'le bunlar üzerine çalışıyoruz. Ama belki yani... İşin terapisinden ziyade aslında belki anne babalar olarak hani neler yapılmalı oraya da bakılması Kesinlikle. gerekiyor. burada mesela annenin eğer tutum ve davranışları değişirse emire Hı -hı. karşı emirde de değişim başlayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Pekala o zaman şöyle bir e, değerlendirdikten sonra bakamızı özgüven eksikliğinin belirtileri nelerdir? Hani hocam az önce dedi ya çekingen mizaçlı olanları da özgüvensiz olarak yaftalayabiliyoruz Hı -hı. ya da e, eleştiriyi çok kaldıramaya bilir bazı insanlar. Eleş çiride kaldıramıyorsun. Hiç özgüvenin yok. İşte her lafı sayıyor sayıyor. Karşıdaki bozulunca özgüvensiz. Rengin de nasıl attı hemen diyebiliyoruz toplumda. Evet. Özgüven çocuklarda özellikle. Özgüven eksikliğinin emareleri. Hı. Nelerdir? Aslında yani yeni şeyler denemekten kaçınmak. Hani kendine güvenli bir alan belirleyip evde genelde. Özgüvensiz çocukların aileleri bunu kabul de etmezler kolay kolay. Çünkü derler, ah hocam yok. Gayet güzel sesi çıkar onun istediğini alır yaptırır falan ama yani ama o güvenli alana. Onun dışında yeni bir alana çıkmaktan, yeni ilişkiler kurmaktan, hatta belki okula gitmekten bile çekinirler. Hani o okuldaki nasıl bir ilişki geliştireceğine bağlı. Yeni bir ortama girmekten çekindikleri için kolay kolay arkadaşlık kuramazlar, yeni arkadaşlıklar edinemezler veya gergindirler. Hani birazcık böyle mutsuz, hırçın, çocuk dediğimiz. Çünkü o içsel anlamda o başarma duygusunun eksikliğiyle aslında etrafa karşı da eleştirel olabiliyorlar. Zaten bu özgüven hani bu şekilde bir gelişim seyrettiği zaman yetişkinlik döneminde de özgüvensiz insanların hem kendilerine hem de başkalarına karşı çok acımasız, çok eleştirel olduğunu görüyoruz. Yani bakıyorsunuz patır patır eleştiriyor. Hani dışarıdan hatta diyorlar ki çok özgüvenli. Her şeyi çat yüzümüze söylüyor gibi de düşünülebilir. Halbuki patavatsız. Oysa ki patavatsız ve İç tatmini yok, özgüveni yok hani hep başkalarıyla başkalarındaki hataları görüyor öz şefkati de olmuyor genelde. Tabi empatisi de olmuyor. Evet kesinlikle öz şefkat de zaten hani doğru orantılı öz şefkat arttıkça da aslında özgüvenimiz artıyor. Çünkü özgüvende hatalarımızı eksiklerimizi de hani bilmek onları da kabul, kabul etmek et. gerekiyor. Carl Rogers'ın güzel bir sözü var. Hatalarımı kabul ettikten sonra kendimi, kendimi aslında olduğum gibi kabul ettikten sonra değiştirebilirim bana çok güzel geliyor yani öncelikle bir kendimi kabul etmeliyim çünkü biz çocuklarımızla ilişkilerimizde de çocuklarımızı da kendimiz gibi görüyoruz ya onlardaki hataları da kabul edemiyoruz. Oysa çocuğum eksiğiyle, yanlışıyla, fazlasıyla, doğrusuyla benim çocuğum ve e, bir şekilde paket olarak geldi. Bazı özellikleri güzel ama bazı özellikleri benim ideal olarak gördüğüm gibi olmayabilir. Ama orada da önemli olan şey hani acaba o, onun hayatında bu bana güzel gelmeyen özellik mesela inatçı diyorlar. Hani küçük yaşta inatçı, çok inatçı, kafasının dikine gidiyor. Oysa ki ne istediğini biliyor belki çocuk. Hani tabii ki ne istediğini biliyor diye her şeyi de onun istediği gibi olmak zorunda da değil. Olmamalı zaten. Ama onun yönetmesini sağlayabilmesi değil mi? Evet. Yani seçenek sunmak ona. O çok kıymetli. Çocuğa yapabilecekleri, seçebilecekleri birkaç opsiyon sunmak. İşte tamam bak biliyorum şu an işte şunu yapamadık diye çok kızdın. Ama elimde değil. Onu da uzun uzun konuşmak. Çünkü bugün onu yapamıyoruz ama istersen. Seninle bugün şunu yapabiliriz. İşte diyelim ki dışarıdan bir misafir gelecekti, iptal ettiler. Bu bizle alakalı bir şey değil. Hani biz bunu yönlendiremeyiz, yönetemeyiz bu süreci. Ama gel e, birlikte istersen bir film izleyelim biraz daha büyük bir çocuksa. istersen yürüyüşe çıkalım falan gibi opsiyonlar sunmak. Ama çocuk e, diretti diye bazen sosyal ilişkilerin çok zorlandığını görüyoruz. İşte e, kişi arıyor kuzeni işte gelemiyoruz diye o zaman arıyorlar biz gelelim falan. <gülüyor> Gerçekten böyle evet. çok... Ee, her anlamda çözüm bulmaya çalışan o helikopter anneler hı hı. E, bazen duyuyorum görüyorum hayretler içinde kalıyorum ama bu değil. Yani Kabullenebilmek almıyorsa... ve kabullenme becerisini çocuğumuza getir, e, kazandırmak da bir çözüm çok aslında. Çok kıymetli bir çözüm. Bunu e, başarabilmek. Kesinlikle. Bizler yetişkinken bile birçok şeyi kabullenmekte zorluk çekiyoruz gidiyor. değil mi? Evet. Peki hala biraz nedenlerine girelim. Hani e, Evet Burcu hocam dedi ya. Mizaç doğuştan getirdiğimiz şey biraz tabi e, o hamilelik süreci öncesi bebeği beklediğimiz zaman ki psikolojimiz sonrası loğusalık daha ilerleyen zamanlarda acaba özgüven eksikliğine sebep olan faktörler nelerdir diye sorsam hocam. Ben. Evet. Aslında dediğiniz gibi hani süreç o gelişimsel süreçteki bütün o e, etkileşimler özgüven gelişimini de etkiliyor. İşte annenin e, aslında hep şey diyorlar hamilelerin yakınları da gelip mesela diyor ki hocam yani bu kadar ben de çocuk doğurdum kayınvalideler. <gülüyor> ya da işte hmm. beyler diyor ki ya benim kız kardeşim de ama işte bu farklı bir şey yani süre ya şey alsıyor. ben üç tane büyüttüm arka arkayaydı bu bir tane evet. başa çıkamıyor. Evet. Bu diye bir de bu hani. <gülüyor> evet, evet yani e, ama orada... Şunu da hani hatırlatıyoruz Ya bazı insanların e, hamilelik depresyon eğilimi daha yüksek yapacak bir şey yok. Bu, e, bu yapısal olabiliyor. Şey. Yapısal olabiliyor yani kim insanların hormonları bu dönemde maalesef çok e, olumsuz bir ruh hali oluşturacak şekilde gelişebiliyor. Hani bunu hatırlatmak ve mümkün mertebe belki hamilelikten itibaren hem e, annenin psikolojisini iyi tutmak için hem de o doğacak bebeği aslında en iyi iyiliği yapmak için. E, annenin desteklenmesi gerekiyor. Kesinlikle o süreçten başlıyor. Çünkü mutlu bir anne demek, mutlu bir bebek demek kesinlikle. E, sonrasındaki o bebeğe gece gündüz bakım verebilmenin de hani o e, gücü bulabilmek için de bunun e, sağlanması, desteğin verilmesi gerekiyor. Sonra e, ama işte belki hani o ihtiyaçların tam anlamıyla giderilmez, giderilmemesi, sağlam bir bağ kurulmaması, Çocukta ben değerliyim e, hissinin hani sağlam bir şekilde e, temellerinin atılmaması bu özgüven eksikliğinin e, sebeplerinden olabilir. Ama tabii ki bir sürü sebebi var. Hani bazen çünkü biz biliyoruz ki en büyük travmalardan çocukluk çağı tra travmalarından biri ihmal. Hani gerçek anlamda ihtiyaçları giderilmeyen bir çocuk. Ee, tamam işte karnı tok ne olacak gitsin e, orada oynasın kendi, kendi başına olsun. oysa ki duygusal ihtiyaçları var bu, bu ciddi bir travma e, sebebi olabilir duygusal hı hı. anlamda ihmal edilirse çocuk. Yani mizac dedik değil hı. mi hocam bile mizacı çocuğun evet, bu da etken özgüven eksikliğini. Hı hı. Ee, anne baba tutumu evet e, ya da e, yüreklendirme konusu onun yerine işlerinin yapılması yine anne baba tutumlarına evet. detaylı gireceğiz. Peki mizacı mizaçtan kaynaklanıyorsa... Hı. O özgüven eksikliği nasıl onarılır? Çekingen bir çocuk, içe Hı. kapanık, sakin, sessiz. Emir'de öyleymiş evet. şey. ya, atıyormuşsun. Evet. Ee, öyleymiş mesela. Ben de halinde. Ee, ama bazı çocuklar daha hareketli, Hı. daha keşfetmeye açık. Bazıları keşfetmeye çok meraklı olmayabiliyor. Evet. Keşfetmeye çok meraklıysa aslında bu özgüvenin için güzel bir şeydir. Hı. Desteklenirse doğru şekilde değil mi? Ama meraksız evet. ve kendi halinde. Hı. Yani bir televizyonla, edilgen böyle bir nesneyle karşı karşıya. Evet. Nasıl olacak? Yani aslında burada bir içe dönüklük dışa dönüklük sanki. hani Aynen o. E, ondan bahsediyoruz. İçe dönük karakteri olan mizacı olan kişiler hani hep diyoruz ya kendi kendine mutlu onlar. hani. Ama bu farklı bir şey aslında. Özgüveni e, düşük olup da dışa dönük olan insanlar da biliyoruz. Perdeliyor onu. Yani onu perdeliyor ya da işte bir şekilde kotarıyor ama bir sorun yani içsel anlamda. Böyle çok dışa dönük olup. Ee, sosyal fobisiyle gelen danışanlarımız oluyor. Ama inanamazsınız. Çok popüler falan hani her girdiği ortamda e, sevildiğini de anlattıklarından çıkarıyorsunuz. Ama, Ama içinde fırtınalar kopuyor. İçinde fırtınalar kopuyor. Ya da narsist oluyor. Evet. Mi? Baskın karakter, yönetici, patır patır her şeyi söylüyor. Ama, Ama bu özgüven eksikliği çok derinlerde Farklı yaşıyor. Farklı bir şey. Yani o özgüven aslında sadece çekimsel özgüven eksikliği olan kişiler çocuklar aslında sadece çekimsel bir görüntü tabloda çizmek zorunda da değil. Bazen de Yanıldım. özgüven eksikliğindeki çocukların zorbalık yaptığını da görüyoruz. Hani başkalarına da dedim ya eleştirer olurlar hani o içsel anlamda o değersizlik yetersizlik hissini başkalarıyla uğraşarak e, çocukken e, tabii ki zorbalık yapıyor ya da işte vuruyor kırıyor bazı çocuk Hı -hı. eğer dışa dönük bir mizacı varsa ama işte büyüyünce ne yapıyor bu sefer de yerden yere vuruyor İnsanı insanı tabii ki Hı -hı. antisosyallik Allah'tan yaş e, arttıkça azaldığı için Hı -hı. daha birazcık normlara uygun davranmaya çalışıyor ama kılıfını uydurarak eleştiriyor. Hı -hı. Yani... Burada e, problemin ne olduğuna bakmak lazım. E, özgüvensizlik olmayabiliyor bazen o. içe dönükse çocuk kendi kendine mutlu olabiliyor. Sakin sessiz bir çocuk özgüvensiz sessizdir. demek değildir Değil, diyeceğiz ama burada değer duygusu Hı -hı. ve kendisiyle barışıklığına bakabilmek, hata evet. yaptığında nasıl bir tepki verdiği. Hı -hı değil mi? Ve yeri geldiğinde kendini ifade edebiliyor mu? Hı. Değil mi? Hani hakkını savunabiliyor mu? Yoksa hep başkalarını mı önceliyor? Biraz Hayır diyebiliyor mu? Çok güzel. Yani sınırlarını koruyabiliyor mu? Hı. Özgüvensiz çocuklarda çünkü kendi sınırlarını koruyamamayı da görüyoruz. Hep başkalarını öncelemeyi. Hani o onay almak için aslında başkalarının gözünden aferin alabilmek için hep böyle işte sen ne istersin? Arkadaşı şu diyor ki hadi bugün sinemaya gidelim tamam gidelim. <gülüyor> yani sen ne istersin? Hiçbir fikri yok Hiçbir onun fikri değil fikri yok. Her şeye tamam. Bazen de zaten dediğiniz gibi hislerini, kendi düşüncelerini de pek bilemeyebiliyor. Hı, farkında olabiliyor. Çünkü e, kontrol duygusu verilmemiş. Hani o özellik döneminde otonomi kazanması gereken dönemde onu almadığı için kendi duygu ve düşüncelerini de ayırt edemiyor. Hı hı. Böyle olunca da tabii ki e, bir şekilde hani başkalarının e, yaptığı nereye çekilirse oraya giriyor. Başkalarının güdümüne girebiliyor Evet. Mi? Bir de şu çok önemli en önemli basamakları bas, bahsederken özellik kazanacağı dönemler benlik saygısını edilmesi, benlik algısının oluşması özgüvenin yine yapı taşlarından birisi. Evet. E, tuvalet alışkanlığının verilmesi, mahremiyet eğitimi sanırım özgüven nakşettiğimiz zamanlardan biri dilim değil mi hocam? Sınır çünkü değil mi? Evet. Hani uh -huh. o da, e, Güzel bir katkı oldu. Kesinlikle çocuk orada çünkü ben algısını, hani benim sınırlarım var. Kim nereye kadar müdahale edebilir? Bak işte e, belki kardeşim bile beni işte görmemeli, gö göremez ya da hani benim çünkü benliğimin sınırı gibi orada aslında özgüven, kendi sınırını çizmek, hayır diyebilmek e, onları öğretmiş oluyoruz bu mahremiyet eğitimiyle de. Evet orada da sınırlarını çizmeyi ve aslında e, birisi bir müdahalede bulunduğunda fiziksel duygusal anlamda Duğru orada önce rahatsızlık duyması. Bence rahatsızlık duymak bile bir özgüven belirtisidir. Hı hı. Böyle düşünüyorum. Evet. Hani zannediyorlar ya suratı asıldı düştü bozuldu özgüveni yok aksine özgüveni var. Çünkü benlik saygısı zedelendi. Bunu içinde hissetti, titredi ve sana tepki veriyor. Bu tepkiyi gösterebilecek kadar kendi farkındalığı var. İşte özgüveni var. Kesinlikle. Çok yanlış toplumda, çok yanlış bilinen şeyler var hocam. Adım adım insan evet. bunları düzenlesin, değiştirsin niyetindeyiz. Evet. Birazdan sorulara geçeceğim efendim. Burcu hocamla çok güzel sohbet ediyoruz, hoşbeş yapıyoruz ve sizler de e, şu an sorularınızı yazmaya başlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Adım adım insandayız. Birazdan alacağım soruları birikmeye başlamış. Pekala, e, Sorularla şunu yedirmek istiyorum. Hmm. Hani Sorularımdan birisi de şu, çocuğun özgüveni nasıl desteklenir? Hmm. Az önce siz başladınız ya, hani, hocam durun orası sonlara doğru gelecek ki. <gülüyor> ee, biraz o özgüvenin desteklenmesinden önce şu soruyu sorsam. Hmm. Biraz değiştireceğim şöyle soruları. Özgüvenli olduğunun emaresi, az önce hmm. bahsettikten sonra bir çocuk düşünüyoruz. Buraya geldi bir çocuk. Biz hmm. gözlemlediğimiz zaman davranışlarından, test sonundan, evet. tonlamasından, vurgularından... Özgüvenli çocuk ya, Hı -hı. sağlıklı. Hani evet. Nelerden alıyoruz bu bilgiyi? Hı -hı. Biraz bunlardan bahsedelim. Çocuklarının gözlemlesi ne bebeğinler bu Hı -hı. vesileyle? Evet. Aslında özgüvenli çocuklar denince de sanki yanlış bir imaj zihnimizde canlanabiliyor. İşte özgüvenli sınıfta böyle sürekli dikkat çekmeye çalışan popüler e, tiplerin özgüvenli olduğu düşünülebiliyor ama özgüvenliğin aslında en büyük emarelerinden birisi Kimsenin dikkatini çekmeye ihtiyacının olmaması. Çünkü kimseden onay almaya ihtiyacının olmaması. Kendi ihtiyaçlarını, kendi özelliklerini tanıması hı hı. ve ona uygun davranması. Hani o mutmayınlık hali. Hı. Belki kendiyle hoşnut olmak. Çünkü ne istediğini biliyor rahat. içsel anlamda böyle bir e, ya işte ne yapsam da dikkat çeksem, ne yapsam da bir aferin alsam gibi bir kaygısı yok. Çocuğun hani bir duruşundan zaten... Karizmatik dediğimiz insanlar özgüvenli insanlar genelde. Ha kimileri de sadece tabi hani böyle fazla doğal olmayan hallerle biraz karizma yapmaya Gösteriş. çalışan gösterişte özgüvenli insanlar da var. Bunu kastetmiyoruz ama hı hı. doğal olarak hiç rahatsız etmiyor. Hissedersiniz onları. Hissedilen o kesinlikle hani böyle emanet durmayan bir karizmaları vardır. Çünkü eyleti durmaz. Evet, eyleti durmaz. Ee, ve neşelidirler aslında hani böyle dışa dönük olmak değil sadece. Ama bakarsınız kendi kendine oynuyorsa bile içe dönük bile olsa kenarda oyunca oynarken mutludur çocuk. Uyum da var Uyum vardır. Sakinlik. Böyle bir e, sükunet vardır ve etrafa da neşe saçarlar. Hani o e, özgüvensiz çocuklar insanlar hep etrafı eleştirirler, vurup kırarlarken... O, o negatifliği verirlerken özgüvenli çocukta da bir pozitiflik, bir huzuru vardır ve onu hissederiz, hı hı. Ee, onu görürüz bir e, sınırlarını bilir tam tersine özgüvensiz çocukta hı hı. olmayan şey ve gerektiğinde de hayır ben onu istemiyorum çocuk belki sakindir hani içe dönüktür ama e, çok klasiktir hani orada özgüvenin tanımında ha bak bu, bu çocuk gerçekten ne istediğini ne istemediğini biliyor dedirtecek şekilde e, kendi kendine oynarken e, hadi gel sana şunu hazırladım ama ben onu yemek istemiyorum diyebilirim. O örneği verecektim. Diyelim ki burada oturuyoruz evet. hocam ve çocuklardan evet. birisi de geldi. Ben de işte bir dilim pasta verdim hı. bitirdi ikinci dilimi vereceğim diyelim. Hı. Çocuk ne derse özgüvenli olduğunu anlarız. Hı. İstemiyor çocuk. Hı hı. Teşekkür ederim yemeyeceğim çok netemiyorum net. canım istemiyor. Aa olur mu aç sen al bakayım diye zorluyorum. Yemeyeceğim. Çocuk 3 yaşında da 5 yaşında da özgürlü çocukta çok net bunu net ifade O kadar güzel ortaya koyuyorlar ki. Peki şöyle çocuk onu söylüyor ya. Ben söyledim Hı. çocuğa ikinci dilin pasta vereceğim. Annesi yanında ve anneye bakıyor. Anne onaylarsa alacak ya da almayacak. Ama bu çocuğumuz da 4-5 yaşlarında artık. Hı. Annenin söylediğine göre birazcık orada işte yine kontrolcü bir anne kokusu alıyoruz sanki. Yani ya da çocuk çekimser gerçekten de sosyal kaygı var birazcık yani orada ne, cevap versem, anne ne desem uygun olur mu? Ya da anne her şeyi yönetiyorsa annem ne derse odur moduna mı geçiyor? Ama burada anne yiyebilir miyim izin var mı gibi değil de. O ne, derse, o ne derse ona göre duruma göre kendi isteğinden tercihinden ziyade annesinin söylediğine göre hareket hı edecek. Hı hı. Hani bazen tabii ki dışarılarda e, kabristana gitmiştik işte tatlı bir şeyler ikram ediyor hı hı. hani insanlar da dua almak istiyor. Oğlum hemen e, teşekkürler istemiyorum dedi. Adam bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> ne var yani Alsan? Aslında evet. şey istiyor istemez. Tatlı tatlı diye deli olan bir çocuk ama. E, Dışarılardan sonra... bir şey yememesi ha. konusu evet. bir kaz mı aldı? Evet, Zaten tabii, belli olur. O. tabii. <gülüyor> Evet. Sonra e, alabilirsin oğlum deyince a, mutlu Güvenli bir Güvenli o zaman alabilir. Hani onları ayır etmek gerekiyor. Hı hı. Tabii ki duruma göre orada ne düşünüyor çocuğun anneden o, ona ihtiyacı hangi yönde. O sadece almayla ilgili ama direkt ilk tepkisi hayır istemiyorum. Hı hı. Ama ben neden hayır dediğini bildiğim için evet. hani onun yolunu içinde evet. da direkt tamam teşekkürler deyip hı hı. alabiliyor. Hı hı. Çok güzel. Şimdi işte o ifade etme yeteneği yani biz evet. çocuğu, çocuğa şunu yapmak da çok yanlış. Hatta böyle bir komedinin bununla alakalı skeci vardır hatırlarsınız ismi vermeyeceğim ama. işte nasılsın diyor. Anne hemen giriyor. iyiyiz okuldan geldik yemek yemeye gideceğiz şimdi <gülüyor> teyzesi diyor. Evet evet. Sana sormadı ki biz, anne dur. Şu tavırda. Ödevimiz var anne. Artık hani simbiyotik, ruhsal simbiyotik evet. diyorum ben buna. Bedensel ayrışma var mı? ruhsal olarak yok. O ayrışa bulamıyor. Ne Çocuğa fırsat verilmeden evet. biz dili. Evet o biz dili zaten bana çok ilginç ve tehlikeli geliyor. Yani ödevimiz var mı? Hı. İşte biz anne gruplarında da yazışmalar da oluyor. Hı. Yani işte o okulların WhatsApp gruplarında. Biz İngilizce çalıştık. Allah Allah diyorum oturup çalışmışlar demek ki gerçekten. Çalışmış işte evet. yani. O kadar evet. bütünleşmiş ki evet. çocukla anne. Her şeyi birlikte yapmak çocukla. Oysa ki çocuğun hani ebeveyn orada… Ebeveyn tutumu işte. Özgüven evet, eksikliğine sebep kesinlikle. olan bir ebeveyn tutumu. Biz dilini kullanmak. Çünkü kulağıma. anne olmayınca yapmak istemeyecek çocuk Hı. ya da anne olmayınca ne kadar ödeminin farkında olabilecek. Yani tabii ki farklı özellikler, kişilik özellikleri de çocuk unutkan olur, Hı. işte dikkatlanıklığı olur, takip gerektirir o farklı bir şey. Ama yine de takibi de böyle bir, bir adım geriden yapabilmek lazım. Hani o özgüven gelişimi için de zaten hep bunu söyleriz. Bir adım gerisinde durun. Çocuk ne yapıyorsa hangi yaşta olursa olsun önce bir bakın kendisinin yapmasına fırsat verin. Kendisinin yapması için teşvik edin. Aslında bu çok zor olan bir şey. Yani e, mutfakta mesela çocuklar gelmek istiyor değil mi? Yani orada bir... İş yapıyorsunuz e, anne yardım edeyim. <gülüyor> hiç hoşuma gitmez. Normalde hiç hoşuma gitmez ama tabii ki diyorum e, psikolog bir anne olarak hadi bakalım günlük hayatta e, şimdi bir şey test durumu ortaya çıktı. Çünkü gerçekten uzun uzun çocuğa anlatmak, onun nasıl yapması gerektiğini ve ona ne kadar müdahale etmeniz gerektiğini ayarlamak kolay bir şey değil. Ama... Şunu bilmek yani ben çocuğuma kendi başına yaptırdığım ona tabii ki destek vererek yaptırdığım her şey onun özgüveni için hani bir şeyleri başarması kendini geliştirmesi için attığı önemli bir adım olacak. O yüzden orada birazcık daha bir adım geriden, küçücük bir çocukken bile, hadi bakalım e, işte oyun oynarken bile her şeyi bir bakıyoruz, puzzle yapıyor anneler, tık tık tık, bak bak şunu şöylemiş, bu da böylemiş bir. Hayır o öyle değil, <gülüyor> oraya değişiyor kol. Evet. Onun yeri burası. Yani, bir müdahaleler evet. değil mi? Bir bak hani ne olabilir, neye dikkat etmemiz gerekir, hani renklere göre mi yapmalıyız? Sanki değil mi? Bak bu renk. Biraz özgür bırakmak. Oradaki evet. kural renklere göre ama çocuğun şekillere göre yapıyor belki. Ha. Bu zihinde. E, hmm. Hücreler çoğaldıkça daha fazla kreatif olmaya başlıyor. Evet etkileşime biraz müsaade ki. etmek. Ona Olacak müsaade edin. Şimdi bunu yapmadığın zaman çocuk orta bire geliyor. Hı hı. Anne artık istiyor ki kocaman oldu ya artık ergen de tripleri hı hı. var diyorsunuz. Kendinizi biraz çekilmeye başlıyorsunuz. Çocuk bu sefer ne oluyor ya annem benim oyuncağımı hangi yere koyacağımı bile karar veriyordu. Şimdi ben ders ders çalışacağım. Çocuklarımız Tuba Hanım, ders çalışmıyor. İte kaka çalıştırıyoruz. Hı. Temelinde neler vardı? Hangi tutumlar vardı? Neden Hı. kendi başına ders çalışma sorumluluğu verilemedi? Hı. değil mi? Çünkü sorumluluk oyun e, dizaynında bile başlamıyor mu hocam? Oradan başlıyor değil mi? Hani o çocuğun etkin rol oynama e, hissi, ihtiyacı ne kadar giderildi? Ama orada bile böyle bir hemen doğru yapmamız lazım. Oyunda bile yok o olmaz şöyle dediğiniz gibi ha bırak bir oynasın. Hı ondan sonra illa hani doğrusunu da göstermek istiyorsak çocuğun gelişimine katkıda da bulunmak istiyorsak biraz daha bir adım geriden ona tarif etmeye çalışmak evet. belki her aşamada aslında bu Oynen. böyle. Hocam muhakkak ekleyecekleriniz vardır fakat şöyle son 20 dakika belki daha az e, böyle yığıldı sorular onlara bence devam edelim. Bakalım e, izleyenlerimiz neler sormuşlar adım adım insana gelen sorulardan şöyle alacağım. E, çok uzun yazanlar var keşke birazcık daha kısatsaydınız özet geçeceğim. Mesela mesela Yağmur Hanım e, bebeğim 9 aylıkken sürpriz bir şekilde hamile kaldım. Hmm. Peş ben annesi gü, e, güvenli bağlanma vardı demiş. Beslenmesi, giyim kuşamı yetiştirmesi, eğitimlisi 7-24 ilgiliydim. Hı. Daha sonra fiziksel olarak zorlanmalar başladı. Kucağı alamamak gibi hamileliği olunca evet. haliyle. Pekala demiş ki e, duygusal olarak da yorgunluktan ötürü bağırmalar ve ele vurmak gibi davranışlar oluştu. Evet. Doğal olarak oğlum olumsuz etkilendi. Çok güler yüzü, neşeli, sempatik bir bebek. Kardeşi 9 aylık fakat evet. hala kabul etmedi kardeşini. Sürekli zarar verir, oyuncak paylaşmaz, çığlık atar. Hmm. Küçük oğlum daha abisi yaklaşırken korkup ağlamaya başlıyor. Baş başa da bırakamıyorum. Fakat sonuç hep abinin azar işitmesi, işitip hırpalandığı. Kardeşinin de kucaktan inmek istememesiyle bitiyor. Hmm. Gelecekteki yaşantılarında özgüvenlerini kaybetmemeleri adına nasıl bir tutum sergilemem gerekiyor diyen bilinçli ve itirafkar bir anne. Evet, gerçekten. Teşekkür ediyorum bunu paylaştığınız için izlerle yağmurun. Evet hocam nasıl değerli. Zor bir durum. Annesi? Allah kolaylık versin. Evet. Kesinlikle. Hani o e, bir bebeğe odaklanmak bile anneyi yorarken iki bebek peş peşe büyütmek, ikiz annelerinin de hani bazen yaşadığı ama burada daha da zor. Çünkü ikizlerin gelişim süreçleri kendi aralarında Bence. paralel olduğu için kendilerini koruyabiliyorlar. Böyle bir içgüdüsel olarak hep küçük çocuğun korunması, küçük bebeğin işte gözetilme ihtiyacı. Ama burada tehlikeli olan şey de tam burada başlıyor. Çünkü o büyük çocuk kendini böyle bir hep zarar verme potansiyeli olan bir çocuk gibi algılamaya başlıyor. Hani annenin bunu yönetmek çok zor biliyorum ama bir şekilde yani o... Çocuğun kardeşliklerini pekiştirmek için çabalaması. Hı hı. Sürekli böyle sanki, e, sakın vurma sakın etme falan gibi değil. Kaygılı bir bakışta değil. Aa ne güzel kardeşinin yanına mı geldin? Hı. Bak o da sana baktı. Hani böyle bir e, kardeşlik bağı oluşturmak için çabalamak gibi. Yani ya da işte çocuk hep klasik örneklerdir. E, kardeş bağını oluşturmak için böyle küçük yaşlarda. Sen bana yardım edebilirsin. Bak kardeşinin bezini birlikte değiştirebiliriz. E, onu işin içine katmak ya da işte muhtemelen küçük bebek emziriliyor. Diğeri e, gözlemliyor. O sırada da ona belki kitap okumak. Hani Hı. o e, küçük bebekle çok fazla meşgul olmak değil. Onu da dengelemek, her daim gözetmek ve aslında bence annenin bu durumda destek alması e, çok çok önemli. Hani o Artık yeter dediği zamanlarda e, bir yakınını arayıp ya biraz beni rahatlatın demesi bunu yapamıyoruz bazen. Hani kendimizi yetersiz hissedebiliyoruz, istemekten e, çekinebiliyoruz ama bunu hem kendisi için aslında en çok da çocukları için e, yapmak gerekiyor. Hı. Belki birazcık da e, yine çocukları uyuduğu zaman ikisi birden gerçekten çok az uyuyorlardır evet. tahmin ediyorum anne de uykusuz ve yorgun oluyordur ama Küçük küçük de olsa böyle kendine iyi gelecek şeyler yapmaya çalışması. Çünkü... Anne rahatlarsa annenin hı hı. E, fiziksel şiddete evet. varan, sözel şiddete varan hali biraz durulacak. Kesinlikle. O durulduğunda çocukta değişim başlayacak. Kesinlikle. Bu vesileyle şu çağrıda bulunuyorum. Pandemi dönemi falan demeyin. Öyle evlerinizde kapanmayın. Evet. Yakın akrabalık ilişkileri, yeni doğum yapmış geliniz varsa... Kızınız varsa, çoluğu çocuğu varsa gerçekten gelinize ya da kızınıza yapmıyorsunuz. O küçük çocuğa hayatı hazırlarken babaanneler, anneanneler, halalar, teyzeler, kök ailedekiler, dostlar, komşular ya o kadar büyük bir o yükü kaldırıyorsunuz ki aslında bir çocuğun hayatından da bu çok büyük bir sevap. Çok kıymetli. Ee, çok kıymetli bir iyilik. Lütfen Hı. bu konuda biraz hassas olalım. O yollardan geçmişseniz henüz o yollarda geçen e, hanımla, hanımefendilere destek olun diye. Çünkü bir çok bir, önemli bir, bir çağrı. Birini <gülüyor> topluma birey yetiştiriyorsunuz evet. sizde. Çok kıymetli bir destek. Gerçekten Hı. öyle. Hani o bunu... azıcık rahatlatmak. Azıcık evet. nefek almasını Yani almasın O anlamda ol. ben onun ne kadar kıymetli bir destek Hı. olduğunu e, yani gördüm. Sağ olun bu vesileyle annemin de hiç unutmuyorum doğduğundan Annenler, beri o desteğini. Şimdi evet. e, Nurdan Hanım'ın da e, bir soru var. Şöyle ki 8 ve 2 yaşlarında iki oğlum var. İlk oğlum oldukça sakin arkadaş canlısı beni sınırlar konusunda hiç zorlamayan mizacı. Sakin bir bebek ve çocuktu. İkinci oğlumun doğumu, oğlum doğumumdan e, itibaren çok hareketli çığlık çığlığa ağlayan tabiri caizse çok inatçı bir evet. çocuk. Sınır koymaya ve hayır demeye zorlanıyorum. Ağlaması o kadar zorlayıcı ki sesleri kısılıncaya kadar ağlıyor ve artık yeter ki ağlamasın diye her şeyi yapar olduk. Evet. Büyük oğlumun haksızlığa uğruyor durumuna düşmesi ve onun kardeşine tepkileri oluyor. Bu durum Beni oldukça yoruyor, ne yapmalıyım? Çok yaygın yaşanan çok. bir mesele ülkemizde. Evet, evet. Nasıl değerlendiririz? Anne bir defa muhtemelen şaşkın. Hani sınav çıkmadığımız yerden geldi çünkü çocuk büyütmüş ama evet. diğer çocuğun mizacı çok farklı ve o tuttuğunu koparan belki e, hani iradeli, belki ne istediğini bilen e, baya iyi bir çocuk olacak ama şu dönemde birazcık e, sınırlarının da olması gerektiğini bilmek zorunda. Hani Hı. o en küçüklükten itibaren e, anlamıyor ama hocam anlatamıyorum deniyor. Hayır anlayacak. Hayır dediğiniz zaman bir beden diliyle bile o mesajı alıyor çocuk ve e, tabii ki anne yoruluyor ama yıpranıyor ama şöyle düşünmek gerekiyor. Başa döndüğü zaman çocuğun e, aslında yapılmaması, verilmemesi gereken bir şey verildiği onun sözü. Ee, geçtiği zaman en başa dönmüş oluyoruz. Bu kısır döngüde geri adım atmış oluyoruz. İşler sarpa sarıyor. Hani bunu düşünerek belki motive olmak ve kararlı olmak gerekiyor. Hı hı. Anne olarak çok zor bir şey. Hı hı. Yani. yani şu yeter ki ağlamasın. Evet. Sesi de çok fena çıkıyor, kısılıyor bağırmaktan eğer bir istek hmm. varsa duygusal bir eksiklik değil değil mi? Evet, duygusal tabii. bir ihmal değilse Temel bu. bir ihtiyaç Temel değil. Temel bir mi? ihtiyaç tabii değilse ki. yani yeme içme yani. altını değiştirme bu anlamda hmm. bir şey yoksa bir şey istiyor orada siz verdikçe tavizi alacak ve büyük yok. abiyi de abimi kardeşimi karıştırma ama büyük ezecek abim, yani onu da ezecek onu da yönetecek ondan da hep evet isteyecek hmm. bununla kalmayacak hmm. bu insan evleneceği kadını da kendine bu noktaya gelecek bu evet. birey bir olduğunda Ya ilişki oldu. bozulacak ya ilişkide hani kendine köle edecek. öyle aynen. Ee, Sözü geçirebilirsin. Evet. Hocam değerlendirmeleri yapmaya devam edelim. Bahar Hanım'ın sorusu. iyi yayınlar. Teşekkürler efendim. 3 yaşında bir kızım var ve tek başına oyun oynamaktan hep kaçınıyor. Hı -hı. Yanında beni ya da babasını istiyor. Sürekli biz oynamazsak o da oynamıyor. Hı -hı. Tek çocuk olduğu için mi yoksa özgüvenle alakalı bir problem mi? olduğu için mi acaba demiş. Teşekkürler hmm. demiş. Biz teşekkür ederiz paylaştığınız evet. için. Yani şöyle e, illa özgüven eksikliği diye hani bu kadarcık bilgiden böyle bir şey söyleyemeyiz. E, ama çocuk birazcık bazı çocuklar gerçekten de hep birilerine muhtaç halde olabiliyorlar. Yani e, karakter gereği. Kimisi bakıyorsunuz kendi kendine bir tane minicik bir oyuncakla saatlerce oynayabiliyor. Ama öbürüne odalar dolusu oyuncak dökseniz dönüp bakmıyor. Yani anne baba istiyor. Bu birazcık ee, karakter gibi geldi bana. Ha, tabii ki kaygılı bir bağlanma da olabilir mi diye de düşünmek lazım. Ee, onun ama nasıl teşvik maalileri? edecekler hocam biraz daha bireysel Hı. oynamaya başlayalım. Mesela çocuklar biz evet. özgüvenlerini de geliştirmek için bir ebeveyn tutumu bu. Ee, biraz onları özgüvenli çocuk yetiştirmenin metotlarını şöyle bir listesek. 10 dakikam kalmış bu arada Oo. sorulara <gülüyor> e, takılıp da onu, soruyu es geçmek istemiyorum. Çünkü zaten hepinizin sorusunun cevabı bu. Özgüvenli bir çocuk nasıl yetiştirilir? Metotları Hı. nelerdir? Hı. Belki buradan başlayabiliriz. Mesela bireysel alanı 3 yaşında kendi başına nasıl oyun oynayacak? Nasıl Hı. oyun kuracak ve sürdürecek? Hı. Evet. ya Belki hani direkt şunu oyna bunu oyna gibi eğer çocuk hani o moda girmiyorsa anne birlikte bir oyun kurarak hani ne oynayalım yine çocuğa orada sözü bırakarak hı hı. onun yönlendirmesini açarak işte şunu oynayalım tamam hadi o zaman şimdi nasıl yapalım oyunda şu nasıl olsun bu nasıl olsun oyunu kurduktan sonra peki ben buradayım şimdi birazcık işte mutfakta şunu yapmam gerekiyor aşama aşama hani tamamen hadi git oyna bak yine oynamıyor ben niye oynatmayı beceremiyorum şeklinde değil ee, sözümüzü dinletmek için de küçük çocuklara genelde hani o ne iş yapmasını istiyorsa onunla birlikte yapın deriz. Ee, yani benim de çok yaşadığım bir şey küçük oğlum hiç ortalığı toplamak istemez ama hadi birlikte topluyoruz falan deyip mümkünse çocuğa hani o bırakıp oradan sıvışmak ya da işte ha çok güzel yaptın tamam bak şunu da kalır gibi. Oyun oynarken de aynı şekilde. Ha çok güzel ben sana buradan oynamaya devam edeceğim. Mesela şeylerle Lego karakterleriyle oynanıyorsa... Benim karakterim şimdi uyuyormuş, Hı -hı. işte uyanacak. Sen işte o uyurken şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin. Aşama aşama yani. Ya da başka odalarda oyunlar kup. Hadi bakalım, ben Hı -hı. seninkine bakayım, sen benimkine bak. Ama birbirimizi evet. görmeyelim, saklayalım gibi. Hı -hı. İçine gizem katmak, merak katmak, biraz evet. ayrışma, yalnız başına kalabilme ve bir şeyleri üretebilmeyi odaklandırmak çocuğu. Çok evet. Güzel bir tavsiye bu. Biraz da şey aslında çocuğun da gerçekten çok fazla mı bağımlı? Hani hiç mi? Hı -hı. Bazen anlatılıyor. Üç yaşında tabii mesela işte Loveville gidemiyorum hocam gibi şeyler. Hı hı. Hani burada da çocuğun neden bu kadar e, buralara varıyorsa ya, neden bu kadar kaygılı diye de belki biraz düşünmek gerekir. Evet. Ama sadece oyun meselesiyse biraz... Çok da kafaya takmamak e, lazım. Evet, Peki e, Talha Kullanıcı adıyla bir soru var. O soruyla beraber metotları özetleyelim hocam Hı -hı. programın sonlarına doğru. Oğlum şu an 7 yaşında bildim bileli arkadaş ilişkilerinde hep arkadaşlarının yapmak istediklerini yapıyor. Hı -hı. Kendi istediğini yaptırmıyor. Çocuğuma hayır demeyi nasıl öğretebilirim yayınlar demiş. Hı -hı. Mesela bu bir özgüvensizlik belirtisi mi? Hı -hı. Bunu da ben ekleyeyim. Evet. Evet hocam. Yani aslında klasik bir özgüvensizlik emaresi olabilir ama çocuğun hani her alanda özgüvensiz bir çocuk olduğu anlamına da gelmez. Hani bunu da belirtmek gerekir. Abi çocuk özgüvensiz tamam deyip o etiketi de yapıştırmamak da gerekir. Bazı çocuklar işte o özellikle ergenlikte zaten hani o arkadaşlık çok kıymetli olduğu için arkadaşlık bağını kurabilmek, güçlendirebilmek için de bazen arkadaşlarına hayır diyememe durumu da görüyoruz. Ama orada da çocukla yani işte sen ne isterdin, bugün ne yapacaksınız? Belki ufak ufak telkinler. Ha, tamam, ee, Ya sen de şunu seviyorsun, belki sen de arkadaşınla bunu yapabilirsin gibi. Ya da işte e, tabii öncesinde de çocuğa birazcık tercihlerini e, küçük yaştan itibaren neyi tercih ettiğini, neyi istediğini sormak, onun aslında neyi tercih ettiğini sorarken bile çocuğun o yönde düşünmesini, gelişmesini sağlamış oluyoruz. Burada da e, ya sen mesela artık büyük bir çocuk var karşımızda. Ne yaptınız bugün? Şöyle yaptık şu. Ha öyle mi? Sen sever miydin? Atıyorum işte şu oyunu oynamaya gittik. Aa sen sever miydin oyunu? Sen de şunu seversin. Bir gün de sen de onu işte istersen e, davet edebilirsin gibi. Hani kendi alanlarını oluşturmak için teşvik etmek. Belki onun doğuşuna gidecektir demek. Yani ve diğer alanlarda da yine çocuğun özgüvenini bir taraftan güçlendirmeye çalışmak. Hı hı. Sadece o alana eğilip sadece orada bir şeyler yapmaya çalışmak değil. Bütünsel olarak çocuğa evde de başka alanlarda da sorumluluklar, yaşına uygun sorumluluklar vermek, belki görüşünü almak hani ergenlikte özellikle artık evle alakalı kararlarda sen bu konuda ne düşünüyorsun? Hani gel e, ailecek şöyle bir şey konuşuyoruz birlikte karar alalım demek hani mekanizmanın içine dahil etmek, yapabileceği sorumluluklar vermek çünkü çocuk e, özgüven dediğimiz şey dediğim gibi tek boyutlu değil. Farklı alanlarda da özgüven söz konusu olabiliyor. Belki arkadaşlarının içinde kendini çok böyle sosyal, çok sözü geçen baskın hissetmiyor. Ama çocuğun kendini iyi hissettiği bir alan var. Onu bulmak gerekiyor. Nerede kendini iyi hissediyor? İşte güzel satranç mı oynuyor çocuk? Aa sen çok güzel satranç oynuyorsun gerçekten de. İstersen seni bir kursa yollayalım mı? Hani Hı -hı. o güçlü olduğu tarafı da güçlendirmeye Güçlendirme. çalışmak. O zaman şöyle bir şey değil değil mi? Mesela gerçekten öyle düşünsenize çok iyi Fransızca konuşan e, Türk arkadaşlarınız var. Yani, Türkçe de biliyorlar ama Fransızca konuşuyorlar kendi aralarını. Siz oraya giriyorsunuz ve Fransızcanın F'sini bilmiyorsunuz. Kötü hissedersiniz. Evet, yani kötü hissedip ya... Bunlar da bıdır bıdır konuşuyor ne yapsam ben çok da dikkat hmm. çekeceğim şimdi. Bunu hissetmek çok doğal değil mi? Ya. Ben çığlık, orada durmak istemem. Anlamadığın bir dili konuşan ama Türkçe de biliyorlar. E, belki bana da garezleri yok ama orada kötü hissediyorum. Şimdi orada kötü hissetmemelisin. Senin özgüvenin yok değil. Yani. Özgüveni doğru algılayalım. Evet. O zaman bazı yerlerde kendimizi iyi hissetmemiş olmamız e, bizim iyi yanlarımızın olmadığı anlamına gelmez. Kesinlikle. Bütüncül bakmak özgüvene. Ve bazen bazı yerlerde hafif bir sarsıntı hissetmemiz. Hı. Ama o alana gömülüp kalıp hiçbir yere hiçbir davete gitmiyorsak, kendimizi geri çekiyorsak, bir sosyal fobiye dönüşüyorsa bu durum işte o bu zaman özgüven Alo. bütüne yayılıyor. Evet. Orada kalmıyor. Evet. O yüzden biz çocuklarımızın en güçlü yanlarını keşfederek evet. e, hatta 4 yaşında bir mağazaya mont almaya giriyoruz. alıp Al bakayım giy şunu demek değil de evet. bak kırmızısı var moru var. Hangisini istersin? Orada Sence var, hangisi güzel? Hercesi, seçmek. ikiye indirip seçim yapmak. Hmm. Bir yere restorana gittiniz. Çocuk menüsü alacağız. Bırak çocuk menüsünü bir görsün. içinde ne hmm. var? Belki diyecek ki ben ketçapsız istiyorum yani. diyecek karsına. dedirsin onu. Kesinlikle. Çok güzel alanla Hayatın içerisinde özgüveni aşılar. Ben niye konuşuyorum ya hocam? Siz <gülüyor> de ben tamamlar mısınız? Yok çok güzel. Ee, Söylediklerinde katılıyorum kesinlikle. Ee, son olarak toparlarken Hı -hı. şunu ekleyeceğim. Dedik yani ya en başta ergenlik döneminde oldum. 17-18 yaşında. Burada gedikleri hissediyor anne baba. Ve istiyor ki atılgan olsun. Hı -hı. Ama tabii zamanında çok fazla kekerek büyüttük. Hı -hı. Ya olabilir yani. Olmaya da bilir tabii. Ya da çocuğun fıtratı böyle ha, fıtratı yani. Fıtratı böyle. Ergenlik döneminde biraz özgüvenin düşüşü doğal değil mi ondan Kesinlikle. bahsedelim mi? Biraz da gelişimsel süreçte ergenliğe geldiğimiz evet. zaman zaten genel olarak ergenlerde böyle bir özgüven düşüklüğü de görüyoruz bir hormonal anlamda bir çalkantı var zaten hani çocuk alt üst oluyor bir sürü yeni gelişimsel süreçlere adapte olmak zorunda kalıyor. Ama bir taraftan da beden algısı ön plana geçiyor, i̇şte beğenilmek istiyor, farklı farklı ihtiyaçları doğuyor. O yüzden aslında birazcık ergenlik döneminde bunun düşmesi dediğiniz gibi çok doğal. Yani bu çocuğum özgüvensiz diye alarm vermek yerine, çocuğu o şekilde etiketlemek yerine bu çok tehlikeli. Özgüvenin en büyük düşmanlarından biri de etiketlemek. Ya sen ne, ne kadar özgüvensiz bir çocuksun falan gibi Niye hep arkadaşının dediği oluyor gibi Hı. şeyler mesela çıkışlar. Ver sene niye veremedin? Niye veremedin gibi. falan gibi. Yani bu tarz çıkışlar çocuğu daha da zaten özgüvensiz haline getirmek için davetiye çıkarmış oluyor anne babalar. Orada etiketlemeden yani bir şekilde zaten çocuğun yaptığı davranışı hep davranışla ilişkilendirmek. Yani bak orada şöyle davrandın ama aslında ne hissettin? Sen ne düşündün? Daha farklı ne olabilirdi? Oturup hani onunla konuşmak işte. Atıyorum bir dilim pasta kalmış ee, gitmiş çocuk yiyor. Ah istersen hani bir kardeşine yemek isteyebilir belki hani tek başına yemek orada şimdi bencillik olabilir. Sen bir kardeşine sor. Ne kadar bencilsin diye de girebilirdim değil mi? Hani çünkü o an hissettiğim ya ben bu çocuğa niye bunu öğretemedim? Çok bencil davranıyor gibi değil. Orada etiketlemek yerine hani yaptığı davranış üzerinden. Konuşulabilecek de bir şeyse mesela o çocukla konuşmak açmak duygularını düşüncelerini hani bize açmasına fırsat vermek. Çünkü özgüven gelişimi için aslında duygularını açmasına da fırsat tanımak çok kıymetli. Biz özgüvensiz insanların ne istediğini bilemiyorlar dedik ya çünkü kendisini keşfedememiş ki. Hani o duygularını düşüncelerini ortaya koyamamış. Bu da öfkeyi tetikleyen bir faktör değil evet. mi? Evet. Hani acımasızlar diyoruz ya çok ağır eleştiriler. Evet. 20 Farklı. yaşında bir oğlu olan Hı -hı. kişi yazmış çok öfkeli. Aynen Hı -hı. bu anlattıklarınızda çok uyumlu demiş. Hı -hı. 20 yaşta epey bir ileri yaş artık yavaş evet. yavaş ee, özgüvenin artık toparlanması için. Kesinlikle. Burada nasıl yaklaşacağız? Son iki dakika. Son Belki dakika. genel bir bilgi verin hocam. Evet. Yani özgüven konusunda kapatalım toparlayalım. Hı -hı ya e, çok kıymetli olan şey orada e, çocuğu olduğu gibi kabul etmek biraz da 20 yaşta. Hani olduğu gibi kabul etmek onun öyle kalmasına razı olmak ve değişmeyeceği anlamına da gelmiyor. Ama olduğu gibi kabullenilmek insana iyi gelir bir defa. Hani Sürekli değiştirmeye çalışmak, kendi sınırlarımıza, kendi standartlarımıza getirmeye çalışmaktan vazgeçmek. Ama çocuğa sevildiğini hissettirmek, çocuğun kıymetli olduğunu hissettirmek, hangi yaşta olursa olsun aslında en baştan beri en çok ihtiyacımız olan şey özgüven için. Bir defa değer verildiğimizi hissetmek ve kendimizi yeterli hissetmek. Ya bu yaştan da bağımsız aslında. Tabii ki e, gelişim ivmesi düşüyor, özgüven gelişim ivmesi ama kesinlikle sıfır yaşında da, 20 yaşında da çocuğumuz için en temelde vermemiz gereken şeyler o değerlisin, sen kıymetlisin ve yapabilirsin. Ben sana güveniyorum ama yavaş yavaş tel, telkin, teşvik belki e, etiketlemeden, yol gösterici olarak anlamaya çalışarak o şekilde yaklaşmamız gerekir. Evet, çok önemli. Son belki ekleme yapacağım biterken. Öfkeli ise ve özgüvensizliğinden kaynaklanıyorsa evet. çok öfkelisin. Seni öfkelendiren şey ne? Şeklinde hmm. duygu diline inmek hmm. 20 yaşında muhabbet edebilmeniz Kesinlikle, çok önemli. Ayrışımlarınızı şu altın değil mi hocam? Bunu Tabii söyleyebiliriz. Tabii ki çok kıymetli. Hocam program bitti. Nasıl bitti yine? <gülüyor> Hep Çok güzeldi, böyle Çok güzeldi oldu işte. hocam. Şahane Güzel bilgiler oldum. verdiniz. Teşekkür Ayaklarınızı yüreğinize sağlık. Sağ Emek vererek uzun yollardan evet. geldiniz. Hakkınızı helal edin. <gülüyor> teşekkür ederim. İnşallah bir başka programda bir başka konuyla sizi i̇nşallah. burada ağırlamak isteriz. Ben de isterim inşallah. Teşekkür ediyorum davetiniz için Güzel edin. muhabbetiniz için de. Eyvallah. Evet efendim yine bir adım adım insanın sonuna geldik. Çocuklarda özgüveni geliştirme metotlarından bahsettik. Umarım faydalı olmuşuzdur diyorum ve sizlere her zaman olduğu gibi en emin olun. Allah'a hoşça kalın Hoşçakalın.